Evet, şimdi peki ya dedi belli, benim annem bir tabi öyle, nencevanım fazla değil. Kedi evden kaçtı, gitti. Benim, annem çok çok üzüldüm, Anamı çok severdim. Kedi de gitti, ne oldu? Kedi benim ya, ben yani hem hem halk Bana gidiyor, başka kimsen gitmiyor. Onun ben tabi yemek hiç vermedi, elimle getirdim suyu elimden içeride, böyle bir kediydi. Ee, e, e, Gel demişti, şey çalacağı zaman bana <gülüyor> <gülüyor> teşvik ederdi, çal geldi. Böyle <Gülüyor> evet, geldi, kediydi. Neyse annemle övündüm, bir hafta sonra geldi. Geldi, evin içine şöyle dolaştı. Geldi, gelmedi, kaçtı benden. Geldi, gelmedi. Gitti, yandı, yok. gelmedi. Belki bana değil, benimle birlikte beğenmez, böyle bir kediydi. Dert vakti gün baktık, komşunun bahçesini ağrıcın bilmediyorduk. kediye, namkırt falan diye ama her hayvanın bir huyudan var. Çünkü köpeğe, her kuru sağlar hayvanı Halbuki, sal, hayvan töpe, çöpe, çöpe, cerm, da bak köpeğe, köpeğe, köpeğe, köpeğe, multim